yla Ramazan sofrası. Yine TV ekranlarına hoş geldiniz efendim. Allah'ın rahmeti üzerleriniz olsun. İyisinizdir umarım. Allah sağlık afiyetler versin. Bu akşam Ramazan soframıza yine çok değerli konuklarım var. Gazeteci, televizyon programcısı İsmail Kılıçarsan. Abi hoş geldin. Hoş bulduk sefalar. Allah razı olsun. Diğer konuğumda Özgür Arslan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Allah ee, İstanbul için ezan okundu. Dilerseniz oruçlarımızı açıp muhabbetimize başlayalım. Allah Alkın. kabul eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepimizin sofraları bereketli olsun inşallah. Bizler de soframızdayız. Devam ediyoruz çay faslıyla, muhabbetimize. E, İsmail abi öncelikle her şey yolundadır umarım. Abi elhamdülillah. Yani e, Ramazan'ın bereketi bir taraftan, e, işlerin bereketi bir taraftan. E, şimdi pandeminin çok yoğun geçtiği dönemlerde... Evde kalmanın bir çeşit intikamını alan bir tempoyla Ramazan'a kadar çalıştık. Ramazan'da ister istemez temponu sen değil Allah-u Teala belirliyor. Yani Ramazan'da sen frene basmak istemesen de diyor ki ya bir tamam 11 ay uğraştın, çabaladın, durdun. Bu benim ayım diyor yani bu, bu Kur'an'ın ayı, bu benim ayım, bu Resulullah Efendimiz'in ayı. Burada diyor sakinleşeceksin, mecburen sakinleşeceksin yani. Onun için Ramazan'da biraz sakinleşmeyi tercih ediyoruz. Öyle diyelim yani. Eyvallah. Sizler de iyisiniz. Özellikle. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Biz de bu Ramazan'ın bereketiyle geçiriyoruz inşallah. E, pandeminin ilk günlerinde İsmail abi siz bayağı maharetlisiniz. Mutfakta iyisiniz galiba. Sadece ben değil. Türkiye'deki erkeklerin %70'inin <gülüyor> yemek pişirme konusunda ne kadar maharetli olduğunu gördük. Fakat erkeklerin şöyle bir tarafı var malum. Yemek pişirme konusunda ne kadar maharetli olunursa olunsun. Ee, Mutfağa derli toplu bırakma konusunda da bir o kadar sınıfta kalacak <gülüyor> bir türüz yani. Ben ekmek yaptım hayatımda ilk defa. Hiç aklımın Allah. ucundan geçmezdi. Sadece ben yapmadım. Herhalde Türkiye'deki iki erkekten tabi biri. Pandemi'de ekmek yaptı. Bunun zeytinlisi de varmış, üzülmüşü de varmış diye. Ee, başlarda e, biraz ne diyelim eve dönmek, evde olmak e, çolukla, çocukla evladı, yerle vakit geçirmek ee, neredeyse unuttuğumuz bir şeymiş. Onu fark ettik dehşetle pandemide. Yani e, biz evlerimizi e, modern hayat, evlerimizi otel olarak kullandırtıyormuş bize. Yani yatmadan yatmaya gidiyormuşuz. Birkaç saat kalıyormuşuz. Ee, pandemide ya evde kaldığımızda ne yapıyorduk sorusu yüzümüze çarptı. Ve en eski refleksimize uzandık. Ekmek yapıyorduk. Salça yapıyorduk, turşu kuruyorduk. Yani e, şeyin insanın en eski refleksi evle ilgili, en eski refleksi pandemide birden bire geri geldi. Kendimizi ekmek yaparken, salça yaparken, turşu kurarken falan bulduk. Hanımlarımıza yardımcı olmaya. Tabi e, e, tabii. tabii yani bu sosyolojik olarak üzerinde çok fazla insanın e, durması gereken e, bir şey bana kalırsa, yani insanın evle kurduğu ilişkinin kadim biçimi pandemide birdenbire geri geldi. Evet. Yani Zaten insan evdeki mutluluğu, huzuru bulursa diğer meşgaleleri daha da iyi olur. İş, iş hayatı tartışırız. da düzenli olur, daha müreffeh olur, daha Kesinlikle. bereketli olur, daha huzurlu olur değil mi? Eğer Kesinlikle. ailede bir sıkıntı varsa, bir huzursuzluk varsa bu her şeyi sirayet eder. O yüzden Allah şu Ramazan hatırına tüm hanelerimizin huzurunu daim eylesin. Amin. Eşler Amin. arasındaki muhabbeti, sevgiyi, ülfeti Amin. Hep ben böyle dua ediyorum. Hani Hazreti Ali efendimizin Fatıma annemize, işte Hazreti Adem'in Havva annemize, peygamber efendimizin Ayşe annemize, Hatice annemize duymuş oldukları aşkı, muhabbeti, sevgiyi Allah bütün ümmeti Muhammed'in çiftlerine nasip eylesin. Amin. Çok güzel bir duadır. Ben bunu bir hocamdan işitmiştim. Ondan sonra dilime pelesenk ettim. Hep de <gülüyor> yapıyorum. Çünkü yani saygı var oldukça o sevgi hep devam eder zaten. Hani evliliklerde böyle boşanmaları görüyoruz insanlar birbirlerine tahammül edemiyorlar. Birisi kızdığı zaman birisi susmalı aslında. Eğer bunu becerebilirsek zaten oranı düşürürüz boşanma noktasında. O yüzden e, güzel bir ifadede bulundunuz. Yani pandemide ekmek yapmayı öğrendim. Eşlerimize yardımcı olmayı e, yani öğrendik. Öğrendik, hatırladık. Hatırladık Hatırma aynen. Hatırladık. Yoksa e, kadim bir şeydi. Dedim, tabii, tabii. Sizin nasıl geçti? Elhamdülillah benim üç çocuğum var. Allah'a şükürler olsun. Çocuklarına daha fazla vakit geçirmeye vesile oldu. Kızımın yeni yeteneklerini öğrendim. <gülüyor> Elhamdülillah yani iyi, iyi tarafları da var diyelim. Allah başlasın de. çocuklarınızı. Özgür kardeşim e, ikiş. Yani evet. üç çocuktan ikişi ikiş. E, onun için onun imtihanı biraz daha şart. <gülüyor> İsimleri neydi? Sami ve Yusuf erkekler 2,5 yaşındalar. Maşallah. Elhamdülillah. Anneleri biraz bizden belki kat kat fazla uğraşıyor ama elhamdülillah. Ya zaten diyoruz. anne deyince akan sular durur. Evet, Ana bir tacimmiş, bulunmaz ilacıymış, evlat pir olsa da anaya ha, muhtaçymış. Hatta bir da. alim e, annelik makamını anlatırken diyor ki hani bir e, bebek anne karnında ortalama 9 ay 10 gün kalır ya o süreç içerisinde bir atmış olduğu bir tekmenin hesabını kendince kaleme almış demiş ki o çocuk doğsa büyüse yetişkin bir halalsa Annesini sırtına alsa, Kabe'ye götürse, yedi kez değil, yetmiş bin kez tavaf ettirse, onun hakkını, bir tek binin hakkını ödeyemez. ödeyemez. Belki mübala olabilir ama burada e, önemli olan hani kıssadan hisseyi süzme bağlamında güzel bir anekdot. Çok güzel bir şey. Yani o yüzden annelerimizin e, hakkı ödenmez. Yani e, Allahü Teala bize aslında cennetin anahtarlarını bu dünyada veriyor. Anneye, babaya hürmet o anahtarlardan biri. Evlada merhamet yani. O anahtarlardan biri. Yani diyor ki anne babaysan evladına merhamet et sana cennet vereyim. Ee, evlatsan anne babana merhamet et, hürmet et e, sana cennet vereyim. Cennet kolay. Yani e, cennete girmek gerçekten cehenneme girmekten çok daha kolay bir e, mesele olarak tarif ediliyor. Hmm. İslam dininde, Kur'an-ı Kerim'de. Hani cennet bizatihi Allahü Teala'nın bütün kullarına açmak istediği bir yer olarak tarif ediliyor. Cehennemde bütün kullarını uzak tutmak istediği bir yer olarak tarif ediliyor ama insandan kör malum yani insan e, ne yapıyor ediyor cehennemi de hak edecek bir şey buluyor, buluyor abi. Yani. Maalesef, evet. Buluyor maalesef. O fıtrat olan tabi bir hadise belki de gerimizde evet, var evet, günahı evet, evet, ama e, tabi ki Rabbimizin de bir çıkış kapısı da var. hani Yeter ki e, hatanı fark et, e, farkında ol, bana söz ver. Ben onu affederim diyor. Yani böyle müjdevari ayetler de var. İnşallah Allah hatalarımızı minimize etmeyi nasip amin, etsin. Yoksa hatasız inşallah. kul olmaz. Ee, Özgür Bey siz böyle bizi dinliyorsunuz ama, e, dinlemeyi çok seviyorsunuz ama Allah biz sizin de bir şeyler söylemenizi, ortak olmanızı isteriz. Ee, meşguliyetiniz ne? Ben işletme mezunuyum. Yöneticilikler yaptım. Yine aynı vasfeta devam ediyorum. Ee, bu şekilde yani. Yani ne? mutlu bir... Mutlu bir baba profilini görüyoruz değil mi? İşte <gülüyor> ailedeki huzur. Mutlu ama yorgun. Ona öyle demek <gülüyor> Mutlu ama Elhamdülillah Şimdi bu tip sohbetlerde biliyorsun özgür şey olur. Memleket <gülüyor> nereye? Aa evet. Memleket nereye? İsmail abi sorsun. Benden mi başlasın? Yani ben Ankaralıyım. Ben kendi adıma <gülüyor> tamam. cevap vereyim. Ben Ankara'ım. Ben de her huzurum ispirliyim aslen. Ee, bir buçuk yaşından beri İstanbul'da ikamet ediyorum, yaşıyorum. Ee, Elhamdülillah. Yarışmacı şey. e, arkadaşlarım, başarılar diliyorsunuz. E, ben de elhamdülillah yarı ispirli sayılırım damadınızım. Asıl ispirli sensin o zaman. Yani, <gülüyor> o da güzel. E, şey ben de yani. evlendikten sonra artık filmi oldum. İşte abi yani. böyle yani. Asıl ispirli siz sayılırlar. E, <gülüyor> buradan şey bütün inşallah. güzel memleketimin bütün güzel illerine e. buradan selam edelim. Allah tutmuş oldukları oruçları kabul eylesin amin, diyelim. Amin. Şöyle, e. Şeye doğru gidiyor. E, Edirne'yi geçmiş midir? Geçmiştir belki de. Geçmiştir. Geçmiştir. İsmail abi peki sizin e, televizyon yani yıllardan beri ekranlarda izliyoruz çeşitli programlar yaptınız kültür sanat anlamında vesaire yazarlığınız da var bir yandan e, mesleğinizde e, severek yaptığınızı görüyorum ki başarılar var yani başarı varsa ya, mutlaka işte o işi ben. insan severek yapıyor bunu biz sizde gözlemliyoruz onunla alakalı neler söylemek istersiniz? Yani şey de e, bunun toplamına belki şey demek lazım abi. içerik üretimi. Yani ben son zamanlarda hani e, ya senin bir sürü mesleğin var Hatta diyorlar. Bir bana. Değil tabii mi abi, tabii. Yani yapımcılık e, öteden beri yapımcılık ana mesleklerimden biri. Çeşitli yönetmenlikler, çeşitli yazarlıklar. O zaman Televizyon tam televizyoncusun var. abi sen. Eyvallah. <gülüyor> Ama yani ya bir sürü mesleğim var niye böyle diyorlar? Ben de diyorum ki aslında tek bir mesleğim var içerik üretiyorum ben. Yani e, içeriği gazetede üretmekle, televizyonda üretmekle, radyoda üretmekle e, ilgili farklılıklar var sadece. Ama içerik üretmek e, en temelde insanın ya seveceği ya da uzak duracağı bir şey. allah Teala bana içerik üretme sevgisini bahşetmiş. Ne güzel. Yani, yani. ben ben öyle e, kendimi öyle düşünüyorum. Yani benim açımdan hangi mecrada ne yaptığımdan çok... Hangi mecrada ne söyleyebildiğim önemli. Asıl olan e, o mecranın gerekliliğine uygun bir iş yapıyor musun? Yani o içeriği öyle üretiyor musun? Hmm. E, kendini bu manada güncel tutabiliyormuşsun. Ben doğrusu, e, hani, aşağı yukarı 20 yıldır e, içerik üretimi. Işte, Maşallah uzun bir sene. E, uzun, <gülüyor> uzun. <gülüyor> Ee, ve hep şey soruyorum kendime ya kendini yeteri kadar güncel tutabiliyormuş. Yani hmm. 17 yaşında çocukların gündemini de biliyormuş. 17 yaşındaki çocukların gündemini de biliyormuş. İşte her yaşa inmek lazım. Bunun evet, ilgi alakası nedir, neler? Tabi tabi tabi. Yani tepki veriyorlar, bugün ne, reaksiyon... din, ne dinliyorlar, neyi beğeniyorlar, beğenilerini oluştururken nelere dikkat ediyorlar. E bunları bilmeden bir üret... de İslami hassasiyet göstermek kaydıyla da böyle önemli içerikler üretmekte. E, bu dünyada en azından şu yaşadığımız çağda çok elzem. Ben bunun çok mühim bir şey olduğuna e, ne diyelim e, canı gönülden inanıyorum. Yani e, bugün elde ettiğimiz, geldiğimiz son noktada e, son teknolojiyi kullanarak, son trendleri yakalayarak. E, çünkü tarih boyunca böyle olduğunu görüyoruz. Yani e, Müslümanlar için minare de bir teknolojik gelişim. Yani Ezan Muhammedi e, derin Meşhur Nebibinin e, çatısından okunmuş bir müddet imanım. Şu anda bir teknolojik gelişim elde etmişmiş insanlar minareyi bulmuşlar. Yani o da bir teknolojik gelişim. E bugün de şimdi oyun dijital oyun teknolojisi var elimizde. E, ulaştığımız yer neresi ise e, sorumluluğumuz orasıdır. Sizim de doğru. Özgür Bey gençlerle olan münasebetinizden bahsetmiştik ya gün öncesinden. Evet. Gençler olan bir ilginiz var, onların gelişimi noktasında Doğru, birçok gençlerin eğitim ile alakalı Değil projelerde mi? de yer aldık. Ee, bu arada İsmail abi çok katılıyorum ve gençliği nasıl yakaladığını, nasıl bunu başardığını da aslında sormak istiyorum. Ben, ben mesela gençlerin hala azurda hangi oyunları oynadığını biliyorum. Bazılarını oynuyorum da. Hangi şarkıcıları dinlediklerini dinlediklerini takip etmeye çalışıyorum. Yoksa Gençlere parmak sallayan ihtiyar adamlara dönüşüyoruz Özgür abi. Yani e, sürekli onların gündemini hiç bilmeksizin onlara parmak sallayan, parmak sallayarak onları değiştirebileceğimizi, onları geliştirebileceğimizi düşünen insanlara dönüşüyoruz. E, galiba burada e, anahtar kavram, ben empati demiyorum e, ona, e, demin e, Fatih abi de zikretti. Ülfet, gençlerle ülfet kurmak. Yani ben mesela konferanslarımda diyorum ki ya sizi bilgisayardaki futbol oyunlarında ağlatırım. Tamamınızı yenerim diyorum. <gülüyor> Tabii ki hiçbirini yenemem. Tabii ki hiçbirini yenemem. Onlar benler. Çok daha iyi oynuyorlar. Ben klavye çağı oyuncusuyum. Ben çok geride kaldım. Ee, ama bu birdenbire ya bu bir şey söyleyecek herhalde. <gülüyor> Falan hissi. Yani şey gençlerde. Sonra oradan istediğini şöyle. Yani <gülüyor> futbol nasıl bir takım oyunuysa Camide cemaatle namaz kılmak da benzer bir takım oyunudur. Sağ kanadı boş bırakmamak gerekir. Ee, İmam efendi forvettedir. Defansta genellikle çocuklar vardır falan diye anlattığında bir şey oluyor orada. Hmm. Yani hmm. en azından bir ne diyelim? Bir dili yakalamışsın. Mesela. Yani bir dili yani. yakalıyorsun. Güncel dil, biraz Evet. Biraz hani ta yani. e, teknik tabirle söyleyelim. Biraz goy goy yapmadan gençlere inmenin hmm. e, imkan ihtimali yok. Hani biraz neşe katmadan... Biraz gençlerle, gene amiyane tabirle geyik çevirmeden, gençlerin yanına ıı, çıkmadan, ya inmeden, nasıl? inmeden diyorlar. Ben çıkmadan diyorum. Hmm. Çıkmadan. Çünkü onlar bize göre çok daha tarzı abi. Onların gündemi çok daha hızlı ilerliyor. Biz kendi hmm. gündemimize çekilmişiz. Yaş ilerledikçe insanın zevkleri belirginleşiyor malum. O zevkler dışında, o gündem dışında bir şeyle uğraşmıyorsun. Ama gençler öyle değil. Gençler çok dinamik. Jonların yanına inemeyiz. Olsak olsak yanlarına çıkabiliriz. Yani <gülüyor> ben öyle Eyvallah. düşünüyorum. Yani. Peki, bazen hani diyorlar işte çok güzel bir ifade de şöyle parmak sallama hadisesini İsmail abi söyleyince gerçekten hani bazen gençlerimizi böyle çok e, itham ediyoruz, kızıyoruz, bağırıyoruz, parmak sallıyoruz. Esasında yani şikayetçiyiz. Aslında onlardan evet. şikayetçi değil. Ebeveynler biz baba ve anne olarak bizler ebeveynler olarak Bizde sıkıntı, onlarda sıkıntı değil diye zannediyorum ben, öyle düşünüyorum. Çünkü onları e, tam mesela bu yaklaşımla yaklaşırsa bir anne bir baba değil mi? O çocuğunu e, kötü yollardan bence korur. Mesela e, Özgür e, abinin üç tane evladı var, benim bir tane evladım var. Allah, Allah bağışlasın. Şimdi e, Allah razı olsun şimdi 13. İsmin? 13. Ee, Rana. Rana. Rana. Buradan <gülüyor> selam <gülüyor> ediyoruz Rana'cım. İyi ola. <gülüyor> e, nasıl e, denetleyebilirsin abi bu çağda? Yani denetleyemezsin, denetleyemezsin. Lazım. Bilmeden asla denetleyemezsin, bilince de denetlemek çok zor. Yapabileceğin yegane şey alternatif. neyin doğru neyin yanlış olduğunu güzelce öğrettikten sonra alternatif içerik sunmak. Doğru. Alternatif içerik sunmak, hani e, ne sunduğunu da almadı çoluğumuz çocuğumuz. Sen ne verdin? Biz yok saydık de. sadece. Yok. O, yok. Yok saydık aslında yok. o var. Tabii farklı alternatifler var. Dijital medya farklı oyunlar. E. Bu arada Ramazanlar'da da yani 20 yıllık prodüksiyoncusunuz. <gülüyor> e, tabii biz hep farklı programlarda sizleri izledik ama şu anda benim aklıma gelmedi. Ak buyur, Hani Ramazan'da da hiç program yapmış mıydınız daha e, önce 3-4 yıl. Yaptınız değil 3-4 yıl yaptım haber kanallarında. E, e, ya. İftar savunmuyor. İftar yaptım. E, iftar yaptım. İftar programı yapmanın benim açımdan çok güzel bir tarafı var. Aç karnına. E, aç karnına. Şöyle iftar programı yapanların anlayacağı bir şey olarak ya da iftar programına konuk olanların anlayacağı bir şey olarak söyleyeyim. Şimdi orucun son iki saati kabul edelim etmeyelim. Bunu bazıları kabul etmiyor ama ben kabul ediyorum. Orucun son iki saati çok zor. Hani artık iyice şeker düşüyor, bünye e, yavaşlıyor. Ve yani Ezan-ı beklemek, e, giderek sadece Ezan-ı beklemek haline dönüşüyor. <gülüyor> yani ama e, iftar programı yapıyorsanız, başladık dedikleri andan itibaren Ezan-ı okunu veriyor. Yani Aynen, o iki saat su öyle? gibi geçiyor. <gülüyor> bir yılda ben yapmışım aynı dediğin gibi. Yani, program başlayınca o program zaten sizi bir şekilde o girdaba sokuyor veya... Ve <gülüyor> yani çok e, şeyim yani, iftar programı yaptığım için çok memnunum o manada. 3-4 ee, yıl yaptım. Ee, en kıymetli konuğum da e, onu da söylemeden geçmeyelim de canına rahmet için. Rahmetli Akif abi, Akif Emre abi ee, bir akşam evet. Üsküdar'da e, konuğum olmuştu bu iftar programlarından birinde. Çok tatlı, çok güzel bizim hepimizin unuttuğu en dürüst da anlatmıştı. Onların tarihini Hatta anlatmıştı. Hatta siz Mesir Aksa'dan mı canlı yayın yapmışsınız? Mesir Aksa'dan başka arkadaşlarımız ha, canlı yayın anladım. yaptı bize endülüs'ü anlatmıştı rahmetli Akif abi endülüs'te endülüs düşünce orada kalan e, Müslümanların başına ne geldiğini hmm. acıklı hikayesini hmm. anlatmıştı oradaki ibret şu özgür abi e, Müslümanların e, güçlü olup olmaması e, meselesi Müslümanların var kalıp e, var kalmaması meselesiyle eşit yani şey gider gitmez, Endülüs'te devlet düşer düşmez tabiri caizse. Endülüs'teki Müslümanları buharlaştırmışlar. Sindirme politikası, katliam, soykırım, aklınıza ne gelirse. Ve öyle ki 100-150 sene içerisinde Endülüs'te Müslümanlardan, İslam'dan eserler var, çoğunu yıkmışlar ama... Hala bugün ayakta İslam'dan kalan eserler Kordova var, Camii var değil mi? Müslümanlardan eser bırakmamışlar yani. Sistematik bir soykırımla. O yüzden bana hep Müslümanların güçlü olması, güçlü olmaması meselesinde aklıma hep Endülüs örneği gelir. Hmm. Akif abi onları anlattığından beri yani. Kaç yılında vefat etmişti? Yakın bir zamanda. Yakın zamanda. 2018 diyeyim ama yani, yanlış bir şey de söylememiş Allah olayım Allah yani. bu rahmet Allah. eylesin inşallah amin, amin. ona ve bütün geçmişlerimize. Tabii Endülüs deyince içimiz sızlıyor. Yani orada da İslami eserler ayakta ama e dediğiniz gibi buharlaşma hadisesi var. E Kudüs'e gidiyorsun ayrı bir sıkıntı. Orada da ayrı bir mahzunluk var. Mescid-i Aksa'ya. E i̇nşallah tez zamanda ne diyelim? oralarda tekrar bizim i̇nşallah. olan yerler tekrar bize bağlanır. İnşallah. <Gülüyor> i̇nşallah. Amin. Selamünaleyküm. Doğru. İnşallah. Evet Özgür abi. Yani şey bir laf vardır. Alimin yanında dilin, Arif'in yanında kalbini tutdular. Ya. Biz biraz Eşavurlar o cehette, biz Melab'in yanında pek konuşamıyoruz. Eşer ulab abi. Eşer Fakat biz seninle ne, neredeyse çoğu isimlerimiz de aynı olacakmış. Bak ben ne soracaktım doğru. abi? Şimdi Arslan, Arslan, kılıç Arslan. Arslan, evet. Arslan mı? Revar mı? Revar. Peki Revar, As, Aslanla Arslan var. arasında fark var mı? E, bunu mutlaka epey, bir harf farkı, farkı epeyce, var ama. Epeyce vakit aldı. Ben sadece yazım farkı var zannediyordum. Tamam. Çok uzun süre. Yani hmm. arslanla arasında L olan arslanla e, aslan, re'siz aslan arasında Hatalı sadece, yazım gibi e, Yani şöyle yazım tercihi yani. gibi düşünüyordum ben onu hep. Meğer şuymuş. E, kadim Türkiye'de arslan e, doğrudan bir erkek ismi e, ve bildiğimiz e, bildiğimiz diyeceğim. Çünkü arslan ...R'siz yazıldığında bir evet. hayvan türü. Hmm. Arslan bir erkek adı. E, kadim bir erkek adı ve o aslanın o arslanla alakası yok. Hmm. Yani o aradaki R... Çok e, fark ediyor. <gülüyor> e, epeyce bir e, fark ediyormuş. Sadece yazım meselesi değilmiş evet. yani. Öyle değil. Evet. Biz de i̇şte dadaşlarla biraz... Dadaşlıkla birazcık ilişkilendiriyorduk o arslan şeyini. Ha, öyle biliyorduk. Ama dadaşlıkta da zaten arslanlık gibi bir şey abi ya. Yani. <gülüyor> evet, o yüzden. Erzurumlu olunca. <gülüyor> e, Erzurumlu olunca, <gülüyor> Erzurum peki hiç çocukluğunu yani gerçi burada doğdunuz değil mi? Yani Manisa Soma doğumluyum. Ee, İstanbul'da tabii bu buçuk yaşından beri bulunuyorum. Erzurum'a gittim. Gidince Erzurumlu olduğumu anladım. Öyle <gülüyor> mi? Nasıl anladın? <gülüyor> Bütün yemeklerinden, ortak insanların konuşmalarından belki kişi ve bizde yok oldu ama yani görünmüyor pek ama Oradaki konuştukça insanlar hemen kalbim ısındı. <gülüyor> yani çok güzel bir şeylerimiz vardır yani. Mesela "O kurban olayım, hoş geldin." <gülüyor> hoş mesela babaannenler gibi. "Ben la yani, e... sen?" mesela böyle bir tabir var. Yani. Şey e... ben en çok hani iş bir civarında çay tök. <gülüyor> <gülüyor> çay tök, çay tök. <gülüyor> Hani çünkü çay tökmek tam benlik şey. <gülüyor> <gülüyor> hani Çay tök içek yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sahura kadar içilir yani içelim. kıtlamayı da o zaman bilirsin ismali Kıtlamayı abi. bilirim ama çayımı hep şekerli içtiğim için yani He. sadece birkaç sefer denedim öyle diyelim ee, birkaç sefer denedim Erzurum e, çok ilginç bir yer Fatih abi yani Erzurumla alakalı çalışma yaptınız mı şimdi? E, ya biraz işte yani hem bir tarafımızın Erzurumlu olması. Hem e, Vakanovis programında bir Erzurum özel bölümü yapmıştık. Orada da tekrar bir çalışma e, fırsatı buldum. E, Raci Alkır da çok güzel söyler, başkaları da çok güzel söyler. Erzurum kilidi mülk İslam'ın diye bir türkü var. Evet. Erzurum kilidi mülk İslam'ın, İslam, İslam e, topraklarının kilidi Erzurum. Ben Erzurum biraz Erzurum tarihi çalışınca anladım bu ne demek. Yani hep bir Serhat şehri ola gelmiş... Hep bir arslan şehri ola gelmiş, evet. asker şehri ola gelmiş ve hep mümin bir şehir olmuş. Yani sadece insanları mümin e, manasında söylemiyorum. Hani şehirlerde mümin olur ya hep inanmış, iman etmiş, başına geleceğe razı olmuş, evet. e, görevinin bilincinde olmuş ve orada öylece tabiri caizse kale gibi e, durmuş. Yani çok uzun ve çileli bir tarihi var. Bazı şehirlerin tarihleri çok çileli değildir. Erzurum'un çok uzun ve çileli bir tarihi var. Zaten Nene Hatun'u, değil mi? Yani elbette. Sıcak neşeli bir de soğuk hani soğuk var <gülüyor> diye. Soğuk memleketim sıcak insanları der. Tabii tabii. Doğru. Soğuk memleketim sıcak er Erzurum'un dadaşı, dürüm eder lavaşı, sen hiç gördün mü dostum Yay e yayla da ayran aşı. Ayran aşı. Böyle. Biz de tabii İstanbul'da doğma büyüm ama köken Erzurum. Her yıl gidince gerçekten ben de oradaki insanların sıcak konuşma tarzları, yaklaşımları, misafirperverliği gerçekten böyle iyi ki. Erzurumluyuz diyoruz yani. Yani ben Erzurum'da olduğumuzu nasıl anlarsınız sorusuna. Hani bir çay ocağına gittin ve sana hiç kimse sormadan sürekli çay getiriyorsa orası Erzurum'dur. Yani <gülüyor> taktiği var değil mi? Orası Erzurum. Şöyle miydi? Yani? Tabii tabii yani sonunda koymadan ama mesela üç bardak falan içtin koydun Şer <gülüyor> dedik, oho içmiş sen ki yani, <gülüyor> yani <gülüyor> o nedir dayı. çay mı içtin daha yeni Bismillah içtin yani, <gülüyor> altı yüz diş bardak çay içti, doğru. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bidemlik yani şey. Sizin o, memleket Ankara'ydı, Ankara'ya Ankara da gider gelir misiniz? Sık sıklıkla aile büyüklerimiz orada. Hı. aile büyüklerimiz orada. sıklıkla e, gidip geliyorum e, ve e, Ankara'yı dışarıdan bilenlerin aksine ben Ankara'yı çok seviyorum. Yani Ankara dışarıdan bilenler için çok soğuk bir şehirdir. Hani şimdi Özgür'e sorsak mesela Ankara'yı çok soğuk bulacak. 4 dört yani. sene orada mazimiz oldu. <gülüyor> Biraz öyle geliyor gerçekten. İyi. Çünkü sen memurların Ankara'sı, hani Hı. orada çalışanların Ankara'sı. Ben e, yerleşik Ankara kültüründe doğmuş büyümüş bir adam olunca Ankara'nın yerleşik kültürünü ben çok severim. Hı. Hani e, çok kendine mahsus civar Anadolu illerinden gelen, yakın Anadolu illerinden, Orta Anadolu illerinden gelen insanların oluşturduğu çok kendine mahsus bir kültürü vardır. Bir karma kültürü vardır. Kaç yaşına kadar orada? Üniversiteyi kazandığın, ilahiyatı kazandığım yıla kadar abi. 18 yaşına kadar. Bayağı. Abi. Ben Hacı Bayram Veli Camii'ne gitmiştim. Oradan çok etkilenmiştim gerçekten. Ankara'da. Hani böyle ev sultan hazretlerine gidersiniz da, ya evet. manevi anlamda evet. bir keyif alırsınız. Aynısını orada yaşadım Ankara'yı ben de yer yer geliyorum çok seviyorum. Hatta bizim şu anda bizim e, bizi üç kişi görüyor ekranlarda izleyenlerimiz ama hani arkada gerçekten yayında yapımda böyle emeği geçen dostlarımız var. Hepsi Ankaralı. <gülüyor> <gülüyor> şu anda İstanbul'dan çekimlerimizi yapıyoruz. Doğal olarak Ankara'ya özlem duyuyorlar. Ailelerini <gülüyor> özlemişler filan. Dedim İyi. Ramazan. Geçince, Rabbim kavuştursun diyeyim. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Rabbim kavuştursun. Yani gerçekten e, bir, memleketimizin her bir yeri ayrı bir güzel. Hay, her bir kültürü Amen. farklı <gülüyor> bir güzel. <gülüyor> Allah bu memlekette ilelebet bizleri paydaya eylesin. Amin. Mutlu, huzurlu, Amin. saadetli bir yaşam içerisinde yaşamlarımızı Rabbim daim eylesin diye Amin dua ediyoruz. Amin. E, Amin. Ben çok çok teşekkür ediyorum İsmail ben abi. Gerçekten ederim. iyi ki geldiniz. Allah razı olsun. Ee, yani özgür. Özgür'ün sohbetine doyum olmadı <gülüyor> Fatih. Doyum olmadı abi. Ya. Yani. Ben Sadece <gülüyor> Özgür konuştu bizi. iyi konuşturmadı yani. <gülüyor> ben <yine> kendi lafıma <gülüyor> geliyorum. Alim yanında. Esavrıla çok memnun <gülüyor> oldum seninle tanıştığım. Allah razı olsun. olsun. Dinlemek. Bize de çok büyük bir şeref. Evet. Allah razı olsun. Ol, Allah olsun. Ya. Bizler razı gerçekten uzun. çok keyif aldık. Ol Soframızı olsun. şenlendirdiniz. Allah da e, sizleri şenlendirsin. Ne diyelim? Ha. Aileniz daha iyi. Huzurlu olsun Allah inşallah. Böyle ee, güzel dualar edeceksen her zaman gelir. <gülüyor> program boyunca bir tane ıska doğan yok abi. Yani. <gülüyor> ya. Hepsi birinci dua, sınıf duayı. Yani. Doğrudan de. menfaatimize ya. dualar ya. Ya zaten Aynen. dua, benim <gülüyor> minin duası evet, evet, hesabı, <gülüyor> ben şey. gerçekten hani hepimiz birbirimize mesela bana da dua et, dua istiyorlar, ben de istiyorum. <gülüyor> hemen dua müşterek çünkü yani birbirimize <gülüyor> yapılan dua zaten çok önemli. Temiz e, dua'dan da. başka yap, yapacak bir şey biz yok. Ey, dua'dan başka silahımız yok. Aynen öyle. Ey, Allah bizleri duadan ayırmasın. Peki İsmail abi söyle sizlere iki tane kitap hediye etmek istiyorum. Eyvallah Allah, Allah razı olsun. Diğer başkanlarımızın iki güzeli eseri Kur'an-ı Kerim ve İslam İlmihal'i. Allah Özgür Allah kardeşin olsun, aynı Allah şekilde Allah güle güle okuyun istifade edin inşallah Amin. Allah razı olsun. Ee, Valla çok güzel bir akşam oldu ya sağ olun. Benim için bundan öyle oldu Allah razı Şimdi olsun. Şimdi yine ya. dua edeceğim <gülüyor> diyeceksin abi yeter abi, evet, duaya mı oldu? Olur mu ya? Duaya Doğaya doyulur mu ya? Sağ olun. Çok sağ olun. Allah, Allah, nasip, nasip. Allah Evet Allah bu akşam da Ramazan soframızın muhabbetimizin sonuna geldik. Allah nasip ederse yarın akşam yine farklı konuklarımla huzurlarınız olmayı ümit ediyorum. Allah hanenize huzur, bereket nasip eylesin. Allah'a emanet olun.